Uh-oh. Artık bu nevi diye güftelerde yanlışlık yapmak hiç yakışmıyor bu kadarsınız sonra. Görüşü iki yazdı be demek ya. Kim yazdıysa bunu? Boşak yazımı bilmiyor mu? O mürşidi bir kere evvela mürşat yapar. Zaten. dikkat edin bunlara nota çıkarırken. <gülüyor> Bakın <gülüyor> bakalım. Bu çi ne der ki? Görüşü aceleci imamı. Hayır. Aceleci ibn Arabi'nin Şeyh-i Ekber'in şeyhinin memleketindir. Müsakiyazım yazım burada ya. ya. Evet. Sonra bir de şey, sondan bir evvelki ikilikte bunların bastığı değil, buların. Buların, Nun evet. yok orada. Evet. Bunlar lisan özelliği. Buların. Buna gireyim. Kurşu, kurşu, efendim bir oradaki 102 Kaf ve vel ne? O 102 kaf, ve kaf, ve kaf vel şeyde şeyde Muhammed Bakır'ın altında 102'dir Kaf vel. Kaf vel Kur'an. O ve oradaki -he -si, orada şeyli var mı Hecet efendim? Evet. Yok <gülüyor> bir tane birader biraz <gülüyor> Kaf ve Kur'an bir Hayır yok. Efendim beyeceksik kalıyor. değil efendim Kur'an'a kadar. Orada bir es olması yani Kur'an diye. Bellelik Kur'an. Velley olabilir mi? Sek, sekiz, sekiz 8 Efendim orada yedi olmuş. Farkı, olmuş <gülüyor> <gülüyor> kaf, el, kaf ve el deyince de orada şey yapıyor. E öyle Hayır kaf ve el. Kur'an dediğin zaman bir tek. El, evet. ha? ha el. Ve el olacak. El, el el el el tamam. Ve el tamam eyvallah. Ben öyle vel diye okunucu öyle olmuş. Nerede senin şey be? Onların <Gülüyor> en, en altı sözü. <Gülüyor> en, en eklenmiş. Yani. Evet. Hakikat mu cuma ödür? Burcu ya bu cuma. Sözün seyfiyle eğilir. Evet. Aslında ne var ben? Sözün seyfiyle Sözün hep Allah'ın kılıcıdır diyor. Yani sözün en hey, seyfi. Tanrı Hepinizden ricam Seyyid Seyfullah Hazretleri Seyyid Rızamoğlu Hazretleri yani Aynı adam Hakkında Bilgi edineceksiniz Allah ömür böylese Haftaya pazartesi akşamı aynı şekilde soracağım Kimdir? Nedir? Türme-i nerededir? Niye bu yazıları yazmıştır? Çünkü maalesef günümüzde Böyle muhterem insanlara Ehli Beyt-i Mustafa, Ali Aba muhabbetinden dolayı Alevi yaftası yapıştırmak istiyorlar. Bunlara eğer burası mani olmazsa kimse mani olamaz. Ne siyasetçiler, ne alimler, ne diyanet. Sadece burası mani olursa olur. Olmazsa da yuh olsun hepimize. Bunu da böyle bilin. Onun için bunu soracağım. Şeyh Seyfullah Efendimiz hakkında bilgi. Duvazze İmam ne demektir? hakkında yazılır <gülüyor> ve inşallah bir daha seneye kadar da bunu bir kitap haline getireceğiz. Önüne gelen adama Alevi yaptısı yapıştırmaya başladılar. Şeyh biz Alevi'yiz şeyine bile orada okutma açılışı çeklerdi. Başbakan rica etti. Ona bile olmazdı. <gülüyor> Sayın Başbakan'a karşı geldi. Kusura bakma. Kutmam dedi. Ha, bana okursanız okursunuz. Ah, siz dediniz. Saydı herhalde okumadı Bilmiyorum. Mustafa gelmedi bu açı soramazlar. <gülüyor> Haber göndermiş. Okusun diye. Olmaz. Okumasın. Bir Şeyh Galip kaldı. O kadar çok meraklılarsa Şeyh Galip'i okutma Sultan Rusul Şah-ı Efendim Efendi mi okutsunlar? Sen Ahmed'e Mahmud'u Muhammed'sin Efendi. Onu okutsunlar. Resulullah Efendimiz'den ayrı bir Muharrem mi düşünülebilirmiş? Resulullah Efendimiz üzüldü diye üzülüyoruz biz be. Anlatıldı değil mi? <gülüyor> Hem de bu güftenin Manayı münife hakkında da sual soracağım. Ona göre. Boş vakit ekinmeyin. Hiç olmazsa para kazanmaktan ziyade biraz da gönül kazanmaya bakın. Yeter bu kadar para. Nasıl bir iş şey yaramıyor? Köpeği alsan yemiyor. Dedeciğim öyle derdi. Ulan bu paramı boktan şey derdi. Helal olsa hesabı var. Haram olsa azabı var. Bu lafı da unutmayın. Cüzdanların üstüne yazacak lafları. Cüzdanlara, kasalara, masalara yazmak lazım. Paranın haram olursa azabı var, helal olursa hesabı var. Hesabını verecek para olmalı. Buyurun, bu kadar yeter.